Delili imkani. Bu ayetin saniin vücuduna işaret eden delillerinden birisi de delili imkani'dir ki Vallahul Ganiyyu ve entumul fukara ayetiyle işaret edilmiştir. Bu delilin hülasası kainatın ihtiva ettiği zerrelerden her birisinin gerek zatında, gerek sıfatında, gerek ahvalinde ve gerek vücudunda gayri mütenahi imkanlar, ihtimaller Müşkilatlar, yollar, kanunlar varken birdenbire o zerre gayrimütenahi yollardan muayyen bir yola sülûk eder ve gayri mahdud hallerden bir vaziyete girer ve gayri mahdud sıfatlardan bir sıfatla vasıflanır ve doğru bir kanun üzerine mukadder bir maksada harekete başlar ve vazife olarak uhdesine verilen herhangi bir hikmet ve bir maslahatı derhal intac eder ki o hikmet ve o maslahatın husule gelmesi ancak o zerrenin o çeşit hareketiyle olabilir. Acaba o kadar yollar ve ihtimaller arasında o zerrenin macerası lisana haliyle saninin kastu hikmetine delâlet etmez mi? İşte her bir zerre müstakillen, kendi başıyla saninin vücuduna delalet ettiği gibi küçük büyük herhangi bir teşekküle girerse veya hangi bir mürekkebe cüz olursa girdiği ve cüz olduğu o makamlarda kazandığı nisbete göre sanine olan delaletini muhafaza eder. Bu ayetin makabli ile ciheti irtibatına gelince. Vaktaki Kur'an-ı Kerim birincisi müttaki müminler, ikincisi inatlı kâfirler, üçüncüsü iki yüzlü münafıklar olmak üzere insanları üç kısma ayırdı ve aralarında taksimat ve teşkilat yaptı ve her bir kısmın sıfatını ve akibetini beyan etti. Sonra ya eyyuhennasu'budu ayetiyle her üç kısma tevcihi hitap ederek onları ibadete emrü davet etti. Demek bu ayetin evvelki ayetlere terettübü ve onları takip etmesi hane ve binanın mühendisin krokisine, amelin ilme, kaza'nın kadere terettübü ve birbirini takip etmeleri gibidir. Evet, evvelki ayetlerde yapılan teşkilat ve taksimat, kroki ve plandan sonra bu ayette ibadet binasının yapılmasına emredilmiştir. Ve o ayetlerde verilen bilgi ve malumattan sonra bu ayette amel ve ibadete emredilmiştir. Ve onlarda yazılan sıfat ve istihkaklara göre, burada emir ve nehiler ile hükümler verilmiştir. Ve keza evvelki ayetlerde insanların taksimatı, Ahval ve sıfatı zikredildikten sonra makamın iktizası ile bu ayet onları takip etmiştir. ki Kur'an-ı Kerim insanların her üç fırkasından bahsetti ve her bir fırkanın sıfatını ve akıbetini söyledi. Sâmi'nin arzusu ve makamın iktizası üzerine Kur'an-ı Kerim gaybtan hitaba intikal ederek onlara karşı şu hitapta bulundu. Evet, bazı adamlar hakkında gâibâne konuşanların bilâhere konuşmalarını hitaba çevirmelerinde şöylece bir nükte-i umumiye vardır. Mesela bir şahsın iyiliğinden veya fenalığından bahsedilirken, gerek konuşanda, gerek dinleyende ya tahsin veya tel'in için bir meyil uyanır. Sonra gitgide o meyil öyle kesbi şiddet eder ki, sahibini o şahısla görüştürüp, şifahen konuşmaya kuvvetli bir arzu uyandırır. Burada samilerin o meyillerini tatmin etmekle makamın iktizası üzerine Kur'an'ı ı Kerim onları samilerin huzuruna götürüp kendilerine hitap ile tevcihi kelam etmiştir. Bu ayette gayıplan hitaba edilen iltifat ve intikalde hususi bir nükte de vardır ki ibadetle yapılan tekliften hasıl olan meşakkat hitabı ilahi'den neş'et eden zevk ve lezzetle karşılanır ve insanlara ağır gelmez. Ve keza hitap suretiyle ibadeti teklif etmek Abd ile Halik arasında vasıta olmadığına işarettir. Ey arkadaş, bu ayetin cümlelerini birbiriyle nazmeden münasebetler ise, ya e cümlesinde emir ve hitap geçen her üç fırkayı teşkil eden mümin, kafir ve münafıkların mazi. Hal ve istikbalde vücuda gelmiş veya gelecek bütün efradını ihtiva eden tabakalara hitaptır. Binaen aleyh ubudu vavının merciinde dahil olan kamil müminlere göre ubudu ibadete devam ve sebat etmeye emirdir. Orta derecedeki müminlere nazaran ibadetin artırılmasına emirdir. Kafirlere göre ibadetin şartı olan iman ve tevhid ile ibadetin yapılmasına emirdir münafıklara nazaran, ihlasa emirdir. Binaenaleyh, u'budunun ifade ettiği ibadet kelimesi, mükellefine göre müşterek imanevi hükmündedir. Rabbeküm, Yani sizi terbiye eden ve büyüten O'dur ve sizin mürebbiiniz O'dur. Öyleyse siz de O'na ibadet etmekle abdolunuz. Ey arkadaş! Vaktaki Kur'an-ı Kerim ibadeti emretti. İbadet ise üç şeyden sonra olabilir. Birincisi, mabudun mevcud olmasıdır. İkincisi, mabudun vahid olmasıdır. Üçüncüsü, mabudun ibadete istihkakı bulunmasıdır. Kur'an-ı Kerim, o üç mukadder suale işaret etmekle beraber, şartlarının delillerini de zikrederken, mâbudun vücuduna dair olan delilleri iki kısma ayırmıştır. Birisi, hariçten alınan delillerdir ki, buna âfâkî denilir. İkincisi insanların nefislerinden alınan bürhanlardır. Buna enfüsî tesmiye edilir. Enfüsî olan kısmını da biri nefsî, diğeri usûlî olmak üzere iki kısma taksim etmiştir. Demek mabudun vücuduna üç türlü delil vardır. Afakî, nefsî, usûlî. Evvela en zahir ve en yakın olan nefsî delile "Elledi halakaküm'' cümlesiyle usûlî delile de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 ve yahut insanların hilkatinden ve memur oldukları vazifeden ve teveccüh ettikleri kemalden maksat ibadetin kemali olan takvadır. Leallekum tettekûn. Şu cümle her iki noktaya da tatbik edilebilir. Yani istidat ve kabiliyetinizde ekilen veya vazife ve hilkatinizden kastedilen takvanın kuvveden fiile çıkarılması lazımdır. Sonra Kur'an-ı Kerim'de mabudun vücuduna ait afaki delillerin en kerimine "Cealalelekümül erza firâşen" cümlesiyle işaret edilmiştir. Ve bu işaretten arzın bu şekle getirilmesiyle nevi beşere ve sair hayvana kabili sukna olarak hazır bulundurulması ancak Allah'ın cali yapmasıyla olup tabiatın ve esbabın tesiriyle olmadığına bir remiz vardır. Çünkü tesiri hakiki'nin esbaba verilmesi bir nevi şirktir. والسماء en cümlesiyle, saninin vücuduna olan afaki delillerden en basit ve en yükseğine işaret edilmiştir. Sonra mürekkebat ve mevalidin vücudu sanıya vecîdelaletlerine ve enzele mine's sema'i maen ila ahil cümlesiyle işaret edilmiştir. Sonra geçen delillerin her birisi alel infirat yani birer birer saninin vücuduna delalet ettiği gibi Heyet-i mecmuası da sanîin vahdetine işarettir. Sonra nimetlerin menşe'i ve menbaı olan âlemin nizamına işaret eden o cümlelerin sureti tertibi, rizkan lekumun delaletiyle beraber mabudun ibadete müstehak olduğuna delalet eder. Çünkü ibadet şükürdür. Şükür münîme edilir, yani nimetleri veren zata şükretmek vaciptir. Sonra rizkan lekum cümlesinden Arz ve arzdan çıkan mevalit yani arzın semereleri insanlara hadim oldukları gibi insanlar da onların sanine hadim olmaları lazım olduğuna bir remiz vardır. Fele atc'alulillahi endaden cümlesi ise geçen cümlelerin her birisiyle alakalıdır. Yani Rabbinize ibadet yaptığınızda şerik yapmayınız. Zira Rabbiniz ancak Allah'tır. Sizi nev'iniz ile beraber halk eden odur ve arzı size mesken olarak hazırlayan odur semayı sizin binanıza dam olarak yaratan odur ve sizin rızık maliyetinizi tedarik için suları gönderen odur hülasa bütün nimetler onundur öyleyse bütün şükürler ve ibadetler de ancak onadır Arkadaş bu ayetin tazammun ettiği cümlelerin keyfiyet ve nüktelerine gelelim Evvela Kur'an-ı Kerim'de kesretle zikredilen ya eyüha ile edilen hitap ve nida üç vecihle ve üç edatla tekit edilmiştir. Birisi ikazı ifade eden ve ikaz için kullanılan ya harfidir. İkincisi alametleri aramakla bir şeyi bulmak için kullanılan ey kelimesidir ki Türkçede hangi kelimesiyle tercüme edilir. Üçüncüsü gafletten ayırtmak için kullanılan ha harfidir. Bu tekitlerden anlaşılır ki Burada şu tarz ile yapılan nida ve hitap çok faidelere ve nüktelere işarettir. Ez cümle. Birincisi, insanlara ibadetlerin teklifinden hasul olan meşekkatin hitab-ı ilahiye mazhariyetten neşet eden zevk ve lezzetle tahfif edilmesidir. İkincisi, insanın gâibane olan aşağı mertebesinden huzurun yüksek makamına çıkması ancak ibadet vasıtasıyla olduğuna işarettir. Üçüncüsü Muhatabın üç cihetten ibadete mükellef olduğuna işarettir. Kalbiyle teslim ve inkiyada, aklıyla iman ve tevhide, ile amel ve ibadete mükelleftir. Dördüncüsü, muhatabın mümin, kafir, münafık olmak üzere üç kısma ayrılmış olduğuna işarettir. Beşincisi, insanların yüksek, orta, avam tabakalarına hitabın şamil olduğuna işarettir. Altıncısı, insanlar arasında yapılan nida ve hitaplarda Adet edinmiş olan şeylere işarettir ki, insan evvela gördüğü adamı çağırır ve durdurur. Sonra kim olduğunu anlamak için alametlerine dikkat eder. Sonra maksadını anlatır. Hülasa, mezgür hitap geçen üç cihetten te'kid edilmiş şu nüktelere işarettir. Yağ ile nida edilen insanlar, gafil, gayip, hazır, cahil, meşgul, dost, düşman gibi çok muhtelif tabakalara şamildir. Bu muhtelif tabakalara göre, yağının ifadesi değişir. Mesela gafile karşı tenbihi ifade eder. Gaybe ihzarı, cahile tarifi, dosta teşviki, düşmana tevbih ve takrihi gibi her tabakaya münasip bir ifadesi vardır. Sonra, makam kurbu iftiza ettiği halde, uzaklara mahsus olan yağ edatının kullanılması birkaç nükteye işarettir. Bir. Teklif edilen emanet ve ibadetin pek büyük bir yük olduğuna. 2- Derece-i ubudiyetin, mertebe-i uluhiyetten pek uzak olduğuna. 3- Mükelleflerin, zaman ve mekanca hitabın vakit ve mahallinden ırak bulunduğuna. 4- İnsanların derece-i gafletlerine işarettir. Muza'fun ileyhsiz zikredildiğinden, umumî bir tevessümü ifade eden eyyü kelimesi, hitabın umum kâinata şamil olup, Yalnız farz kifaye suretiyle hamli emanete ve ibadete insanların tahsis edilmiş olduklarına işarettir. Öyleyse ibadette insanların kusurları umum kainata tecavüzdür. Sonra eyyü kelimesinde bir icmal ve bir ibham vardır. Çünkü izafesiz zikredilmiştir. Onun o ibham ve icmali naz kelimesiyle izale ve tafsil edildiğinden. Aralarında bir icmal ve tafsil cezaleti meydana gelmiştir. Ha eyyunun muzafun ileyhine ivaz olmakla beraber ya ile çağrılanları tenbih içindir. Nas aslında nisyandan alınmış bir ismi faildir. i faildir. Vasfiyeti asliyesi ile insanlara bir itaba işarettir. Yani ey insanlar ne için misak-ı ezeliyi unuttunuz? Fakat bir cihetten de insanlara bir mazeret yolunu gösteriyor. Yani sizin o misakı terk etmeniz amden değil belki sehv ve nisyandan ileri gelmiştir. Ubudu nidaya cevaptır. Mümin, kafir, münafık olan geçen tabakalar nida ile çağrıldıklarından ubudu emri, devam, itaat, ihlas, tevhid gibi her tabakaya münasip bir manayı ifade eder. Rabbekum Rabb ünvanı, u'budu ile teklif edilen ibadete bir illet ve bir sebebe işarettir. Yani, sizin terbiyeniz Rabbinizin elinde olduğundan, daima O'na muhtaçsınız. Ve terbiyenize lazım olan bütün levazımatı veren O'dur. O'nun o nimetlerine şükür lazımdır. Şükür ise ancak ibadettir. اَلَّذ۪ي خَلَقَكُمْ اَلَّذ۪ي اَسْمَا-i mübhemeden olduğu için, merci ve medlulü, ancak sıla denilen dahil olduğu cümleyle malum olur. Mesela, ellezî eke denildiği zaman gelen adamın yalnız sana gelmekle malumiyeti var, başka cihetten malumiyeti yoktur. Binaen aleyh burada Rabbe kelimesinin ellezî ile vasıflandırılması Cenabı ı Hakk'ın marifeti hakikatiyle olmayıp ancak ef'al ve asâri ile olduğuna işarettir. İcât İnşa veya başka bir kelimeye tercihan yaratılışın güzel şeklini ifade eden halk tabiri insanlardaki istidadın sedat ve istikametçe ibadete elverişli olduğuna işarettir ve keza ibadet yaratılışın ücreti ve neticesidir bu itibarla sevap ibadetin ücreti olmayıp ancak Cenabı Hakk'ın kereminden olduğuna işarettir والذين من قبلكم merci ve medlûlunun ademi malûmiyetine delalet eden elledîne evvelki insanların ölüm ile mahvolup gittiklerine ve onların ahvalini bildirecek bir bilgi olmadığına ve yalnız sizin gibi bir kısım mahluklar onların yerlerine gelmekle o mahvolan insanların tarifleri mümkün olduğuna işarettir. Leallekum tattakun. Lealle kelimesi ümit ve recayı ifade ediyor. Fakat bu mana Hakikatiyle Cenabı Hak hakkında istimal edilemez binaenaleyh ya mecazen istimal edilecektir veya muhataplara veyahut sami ve müşahitlere isnat edilecektir. Manayı mecaziyle Cenabı Hak hakkında isnat edilmesi şöyle tasvir edilir. Nasıl ki bir insan bir iş için bir adamı teciz ettiği zaman o işin o adamdan yapılmasını ümid eder. Kezalik bila teşbih Cenabı Hak insanlara kemal için bir istidat Teklif için bir kabiliyet ve bir ihtiyar vermiştir. Bu itibarla Cenabı Hak insanlardan o işlerin yapılmasını intizar etmektedir denilebilir. Bu teşbih ve istiarede hilkat-ı beşerdeki hikmetin takva olduğuna ve ibadetin de neticesi takva olduğuna ve takvanın da en büyük mertebe olduğuna işaret vardır.